Merhaba. Gola Derneği tarafından Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali düzenlendi. Gola Derneği'nin düzenlediği Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali uzun yıllardır devam eden Karadeniz Kadın Sahnesi kapsamında gerçekleştiriliyor. Etkinlik Arhavi ilçesi Ezmoce köy evinde ve bunun önündeki fındık bahçesinde yapıldı. Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği Ağustos 2006 yılında kurulmuş dernek 8 yıldır Doğu Karadeniz'de Yeşil ile Kültür ve Sanat Festivali'ni organize ediyor. Gala, ekolojik ilkelere de saygılı Doğu Karadeniz'de var olan sürdürülebilir yaşam modellerini ve biçimlerini kayıt altına alıp orada yaşayan halkın kendi farkındalıklarına katkı sağlamaya çalışıyor. Gola, Arhavi'deki HES sürecini de yakından takip ediyor ve direnişe destek veriyor. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği Başkanı Refika Kadıoğlu, Dernek olarak neler yapmayı planlıyorsunuz sorusuna şöyle yanıt vermiş. Yapmaya çalıştığımız şeyin üst başlığı ekokültürel turizm. Turizmi çok tehlikeli bir kavram olarak buluyorum ama bir yerde de bir kaynak, bir ağ turizm. Ekokültürel turizm çok kalabalık yapılan bir turizm değil ve bölgemize çok uygun olduğunu düşünüyorum demiş kendisi bu soruya yanıttı. Gelelim uluslararası haberlere. Çin'de insanlar 5,5 yıl az yaşıyorlar. MSNBC'nin haberine göre dünyanın en hızlı kalkınan ülkesi Çin'de büyüme hızına paralel olarak artan çevre ve hava kirliliği Çinlileri tehdit ediyor. Ulusal Bilimler Akademisi'nin Çinli ve yabancı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre özellikle kuzey bölgelerde kömür yakmaya bağlı hava kirliliği nedeniyle ömrün ortalama 5,5 yıl kısaldığı bildirilmiş. Araştırmada 1981 ile 2000 yılları arasında 90 kentte Havadaki partikül oranlarının toplandığı ifade edilirken yoğun oranda insan sağlığına zarar veren madde bulunduğu kaydedildi. Ancak bu durum artık sadece kömür tüketimi ve kış aylarıyla sınırlı değil. Özellikle başkentte hava kirliliği ve zararlı partikül oranındaki artış yaz aylarında da yüksek seviyelerde seyrediyor. Dünyada havası en kirli 20 şehirden 16'sı dünyanın fabrikası olarak bilinen ve sanayi üretimiyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelen Çin'de bulunuyor. Resmi verilere göre Çin'de 20 milyonu aşkın astım hastası yaşıyor ve dünyada astımdan ölenlerin sayısında yine bu ülke başı çekiyor. Güzel bir haberle devam edelim. Türkiye'nin en büyük güneş tarlası kuruldu. Denizli Seferihisar'da 10 bin metrekarelik alanda kurulan Güneş Enerji Santrali hizmete açıldı. Ayaz köyünde tarıma elverişsiz alanda 1818 güneş paneli kullanılarak. 500 kW güce sahip bir santral kurulmuş oldu. Santralin yatırımcısı Hüseyin Erikoğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Güneş Enerjisi santralini kurmak için 2005 yılından bu yana araştırma yaptıklarını söyledi. Santralin alanındaki Türkiye'de yerde kurulu en büyük tesis olduğunu belirten Erikoğlu, Türkiye yenilenebilir enerji alanında Avrupa ülkelerinden daha iyi bir potansiyele sahip. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji arasında en geleceği olanıdır çünkü... Bir noktadan sonra hem maliyeti hem de bakımı bedavaya yakın düzeyde güneş enerjisinin diye konuştu. Tortum'da HES yapan şirketin çalışanları bu sefer mahkemeye çıkarıldı. Erzurum'un Tortum ilçesi Ödük Vadisi Bağbaşı Beldesi'nde yaşayanlar yıllardır HES'lerden kurtulmak için mücadele veriyor. 10 Temmuz çarşamba günü saat 9'da ise HES şirketi için çalışanlara karşı savcılık tarafından açılan davanın ilk duruşması görülecek. Yani Tortum'da... Devran tersine döndü. Bundan sonra HES doğayı katleden tüm işletme sahiplerinin tekrar düşünmesi gerekiyor. Yeşil Gazete'nin haberine göre Tortum'daki HES hareketinin davasını üstlenen avukatlardan Eşber Yağmur Dereli, savcı, kaymakam ve vali hakkında da dava açmak istedi ama İçişleri Bakanlığı izin vermedi dedi. Yağmur Dereli sözlerine şöyle devam etti. Bu duruşmanın çok önemli olduğunu çünkü ilk kez HES karşıtları ya da bölge halkının yerine, Doğrudan hesçi şirket çalışanları yargılanacak dedi kendisi. Bugüne kadar gelinen durum hakkında da bilgi veren Yağmur Dere'yle Bağbaşı Beldesi'nde yaşayan halkın sindirilmeye çalışıldığını, halen 500 kadar köylünün 3'er 5'er yıllık tutuklama talepleriyle yargılandığı davaların sürdüğünü ifade ederek köylülerin aleyhine açılan davanın bir sonraki duruşmasını 20 Eylül'de göreceği ve bu duruşmada nihai kararına artık verilmesinin beklendiğini sözlerine ekliyor. Tortum savcılığının HES şirketi çalışanları hakkında hazırladığı iddianamede bölge hakkında daha önce bilimsel heyetlerce yapılan raporlara atıflar var. HES inşa ederken çıkan hafriyatın meracılık yapılan alana boşaltılarak bu bölgelerde doğayı tahrip ettiği, bir yandan da köyün içme suyunu kirlettiği vurgulanıyor raporlarda. Avukat Eşber Yağmur Dereli, çevre suçu işleyen şirketlerin yarınki duruşmadan sonra yeni davalarla karşı karşıya kalabileceğini de belirtiyor.